Kardeşlerim, muazzez müminler. Peygamberler salavatullahia ala yine aleyhim Onların nefesleri, onların solukları dünyada kesilirse orada iki grup insan oluşur. Bir zenginler vardır, fakirler vardır. Ortada bir sınıf olmaz. Ya aşırı zenginler, aşırı fakirler var. Ya sömürenler vardır ya da sömürülenler vardır. Onlar yaşarlar, sonra onlardan geriye, sömürenlerden geriye saraylar kalır, altın tabaklar, altın kaşıklar, altın çatallar kalır. Sömürülenlerden geriye ise, Acı hikayeler, yürek burkan, anılar kalır geriye. Fakat peygamberler bir toplumda yaşıyorlarsa, ya da onlar sözleriyle, davalarıyla, amentüleriyle orada varsalar, orada zenginler, fakirler arasında uçurum olmaz. Bir denge vardır, mutlaka zenginler olacak. Mutlaka fakirler olacak ama onlar arasında kapanmayan bir koridor vardır. Bitmeyen bir kardeşlik, nihayete ermeyen bir muhabbet vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiğinde dünyada uçurum var. Bir tarafta zenginler, bir tarafta fakirler vardı. Kilise, havra bu yapıya itiraz etmiyor. Ne İncil'de ne Tevrat'ta bu yapıya, bu sömürü sistemine dair esaslı bir itiraz bulamazsınız. Fakirlerin hakkından, hukukundan bahseden sönük silik ifadeler var. Ama zenginden alacak, fakire verecek yeryüzünde adaleti, musavatın temin ve tesis edecek ilkeyi esası göremezsiniz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam geliyor. وَاَقِيمُ ve وَآتُ <الزَّكَاه> buyuruyor Allah Azze ve buyruğuyla yeryüzüne insanlığın alemine müdahale ediyor وَاَقِيمُ السَّلَاةَ Önce namazları ikam edeceksiniz Birisi öğretmen, biri vali, biri savcı, biri hakim Eğer namazı yoksa, Allah'la irtibatı yoksa Rabbi ile münasebetini kuramadıysa O adam hayatına adaleti getiremez وَاَقِيمُ السَّلَا Önce namazı ikame ediniz Önce Allah'la irtibatınızı kur. Sen kalk sabah namazı vaktinde evinde eşini kaldır, oğlunu kaldır, kızını kaldır. Bizi yaratan, yoktan var eden Rabbim kainatın sahibi bizi huzuruna Allahu Ekber demeye, rükû yapmaya, secdeye kapanmaya davet ediyor. Kalkar mısın evladım de. Ve akimussalâh. Önce Allah'la irtibatınızı kurun Allahu Ekber deyin Allahu Ekber demeyenler zekat veremezler Almanya'nın sokaklarında Paris'in New York'un sokaklarında dolaşın orada kenarda köşede bekleyen birisini birileri elinden tutup hadi seni lokantaya götüreyim karnını doyurayım demez sadaka vermez sen burada kaldın şurada sana bir daire tutayım orada kal demez 18 yaşına gelince oğlunu kızını anneler babalar hayatını kazanmak zorundasın evladım diye kapı dışarı yaparlar namazı <gülüyor> ikame edin zekatı verin namaz kılmayanlar Allah'la irtibatını kurmayanlar onlar yeryüzüne adaleti hakkaniyeti kardeşi getiremezler kardeşlerim onun için Kur'an Hakimin sahibi Peygamber aleyhissalatu vesselama önce namaz emrediyor önce Allahu Ekber diyecekler Allahu Ekber deyince onlar Ömer olurlar Radıyallahu anh Hamza olurlar Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin karşısına çıkarken stratejik hesaplar yapmazlar. Allahu Ekber, büyük olan Allah'tır. O her şeye kadirdir. Ribi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın halkasında yetişmiş. Ve akimussala, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan namaz emrine muhatap olmuş. Allahu Ekber diyor. Onu Rüstem'in otağına gönderiyorlar, atıyla gidiyor, orada korumalar var, müdahale ediyorlar, olmaz diyorlar. Dünyanın en şecahatli kumandanının otağına böyle atınla kırmızı halıların üzerine atını yürüterek gidemezsin olmaz diyorlar. ''Ya geri dönerim ya yolumu açarsınız.'' diyor. Ribi'nin yolunu açıyorlar. Rüstem'in otağına geliyor. Rüstem diyor ki, ''İranlılarla Araplar arasında ne mesele var?'' ''Neden o çölden çıktınız? Daha düne kadar sizin karınlarınız açtı. O hurma çalılarının arasında onların altında kalırdınız. Şimdi bu orduyu neden tertip ettiniz? Neden dünyanın en güçlü devletiyle, en büyük ordusuyla savaşmaya geliyorsunuz?'' dediklerinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Ribi der ki, İnna Allaha ibtaha sana li nukhrijal ibad min ibadeti'l ibadi ila ibadeti rabbil ibad. Allah azza ve celle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı Allahu ekber diyenleri insanları insanlara ibadet etmekten, insanları kainatın sahibi olan bütün kulların Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye ibadete, davete Allah bizi memur kıldı. Allahu Ekber, büyük olan Allah'tır dediğiniz zaman siz küçücük bir devlet olsanız, küçücük bir beylik olsanız, sağınıza, solunuza bakmazsınız. Etraftan, önden, arkadan kimler beni kuşatmışlar, kimler bana, kimlerle oyun yapıyorlar, öyle bir endişen olmaz. Allahu Ekber Sen büyük olan Allah'tır diyorsun Onun için Kur'an-ı Kerim'in sahibi وَاَقِيمُ السَّلَاةَ atuz zeka Namazı ikame edin Kullar Allah'la olan sılalarını temin etsinler Sonra İnsanlarla irtibat kursunlar Ve atuz zeka zekat verin Yani fakirle Mağdurla Muzdarip olanla Akşam evine ekmek götüremeyen Babayla irtibat kurun Malınızı servetinizi Neler varsa imkanınız nispetinde onlarla paylaşın Bunu ancak Namaz kılanlar yaparlar Bunu ancak namaz kılanlar Yani Rabbiyle irtibatı gerçek anlamda Kur'anlar zekat verebilir, onlar sadaka verebilirler. Peygamber aleyhissalatü vesselam kardeşlerim önce namaz dediler, sonra sadaka dediler, zekat dediler, zenginlere fukara ile paylaşmaya onları davet ettiler. Paylaşır mısınız dediler. Kur'an-ı Kerim zekatın esaslarını tayin etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetiyle onun ayrıntısına indi. Kimlerden zekat alınacak? Kimler zekat verecek? Peygamber aleyhissalatü vesselam onu tayin ettiler. Ziraat mallarından zekat verilecek tarladan, bağdan, bahçeden aldıklarınızın zekatı var. Ticaret malınızın zekatı var. Paranın onun zekatı var. Hayvanlar varsa, onlar nisaba ulaşıyorsa, onların zekatı var. Peki bunlardan alınan zekat kimlere verilecek? İnməs sadaqatu lill fukara'ı wal msaqin wal amilin ayet. Miskinlere, fukara'ya verilecek. Onlarla alakalı amil diye Kur'an-ı Kerim bir sınıf tayin ediyor. Yani Kur'an bir zekat nizamı, sistemi kuruyor. Onun memurları onun amilleri olacak. Her yerde zekat memurları olacak. Onlar alacaklar. Zenginden alacaklar, oranın fakirine, fukarasına dağıtacaklar. Hud min emvalihim sadakaten tutahiruhum. Onlar zekat versinler demiyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Ali selamü aleyhi emrediyor. Kul min emvalihim. onların mallarından al buyuruyor. Yani Müslüman malından verecek. O mal bazen sana izafe edilir, bazen Allah azze ve celle izafe edilir. Velillahi mirasu semavatü vel arz yer ve göklerin mirası mülkü Allah'ın Velillahi mulku semavatü vel arz yer ve göklerin saltanatı Allah'a ait. Ama bazen de insana onu izafe ediyor. Kazansın diye. Yani elledine yunfikuna amwaluhum fi sabilillah. Amwaluhum onların malı diyor. İnsanlar mallarından Allah yolunda infak ediyorlar. Kazansın benimdir deyince ona sahip olur diye. Ama o malın asıl sahibi allah Azze ve celle. Limenil mulkul yevm lillahi'l vahidil kahar. <gülüyor> Kıyamet kopunca her şey ortada kalacak. O zaman kainatın sahibi soracak. Limenil mulkul yevm. Bugün mülk kimin, saltanat kimin, evler, hanlar, hanumanlar bunlar için kavga ediyordunuz. Altınlar, dolarlar, liralar kimin bunlar? Her şeye gücü yeten, kahar olan Allah'ın. insan cevap veremeyecek. Mal, mülk, servet hepsi ortada kalacak. Çer, çöp olacaklar. O halde kuran Hakim bize bir ufuk tayin ediyor. Diyor ki o mal asıl itibariyle Allah Azze ve Celle'nin ama bazen sana izaf ediyor ki sen çalış uğraş yani yeryüzünde daha çok çalışı fukaraya vermek için terle ona niyet et benden sonra çerçöp olacak. Kazanayım vereyim, verme imkanını, iktidarını bana ihsan et ya Rabbi diye dua et, bunun için sabah kalk, bu niyetle işine git, bu niyetle dükkanını aç. Yeryüzünde Allah'ın halifesisin. Halife olarak çalış, emanetçi olarak o malla irtibatını devam ettir. O maldan fukaraya, miskinlere dağıtma noktasında sakın ha vazife ihlali yapma. ''Huz min emvalihim sadakaten'' onların malından sadaka al buyuruyor Şurası önemli kardeşlerim Zekat demiyor sadaka diyor Neden? Peygamber aleyhissalatu vesselama Ondan sonra geleceklere Müslümanların mallarından sadakayı al Vermiyorsa da al Bu mülk Allah'ın mülküdür Verecekler Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'nin emridir Peki sadakayı al neden sadaka diyor, zekat demiyor? Çünkü vermek bizim sadakatimize işaret edecek. İmanımızın sadakatine işaret edecek. Yani ben Müslümanım diyen adam verirken zorlanmayacak. Öyle adamlar var ki, hocam diyor, 80-90 yaşına geldim, servetimin hesabını bilmiyorum ama veremiyorum işte, öleceğimi biliyorum. Benden sonra evlatlarım bu mal üzerinde kavga yapacak, onu da biliyorum. Bana lanet okuyacaklar, onu da biliyorum ama şimdiye kadar vermedim, veremiyorum hocam, ne yapmam gerekir? hud <gülüyor> min sadaka Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki sadaka verebiliyorlarsa imanları var onların imanları varsa iman onları sadakaya götürecek verirken zorlanmayacaklar Peygamber Aleyhissalatu vesselam Bedir'e giderken 313 kişi 300 tane vassaları develeri atları var yetmiyor onlar nöbetleşe ata deveye binecekler. Ayakları kumlara, kızgın o zemine basacak, yarılacak. O halde o mesafeleri kat edecekler. Neden gidiyorlar? Niçin Ramazan ayında gidiyorlar? Allah Azze ve Celle onları sınıyor. İmanlarına sadakat gösteriyorlar mı? Kendi canlarını mı yoksa Allah Azze ve Celle'yi mi seviyorlar? Müminlere Cenab-ı Hak zekatı emrediyor ki Onlar mallarını mı seviyorlar, Allah'ı mı seviyorlar? Allah'ın emrini, onun talimatını yerine getirecekler mi? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden vermedikçe bir makamına ulaşamazsınız. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anhum. Onların yoluna giremezsiniz. Sahabe-i radıyallahu anhum sevdiklerini verdiler. Verdiler Allah için verdiler. Sadakatlerini gösterdiler. Mal ne ki Ya Rab, senin yoluna vermeyelim dediler. Verirken tereddüt etmediler. Neden bu emirler hep bize Ya Rab, demediler? Fakat... Bir de Karun vardı. O Karun da "Kale innema utitihu ala ilmin indi. Her şey benim." dedi. "Ben kazandım." dedi. "Akıl benim, servet benim, mağaza benim, şube benim, han benim. Daireler benim. Neden vereyim? Neden karışıyorsun ya Rabbi?" dedi. Karun servetiyle beraber yere battı. Allah Azze ve Celle onu zeliyetti. Önümüzde Ebubekir Bekir var. Veren Abdurrahman ibne Alf var. Bir de vermeyen, helak olan karunlar var. Kardeşlerim, Hud min sadakaten tutahiruhum. Sadakanın sıfatı. Onları temizleyen sadakayı onlardan al İmanları var mı yok mu verirken onu örç Onlardan o halde al ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tutahiruhum O zekat temizleyecek Neyi temizleyecek? Ve men yuqa şuhanefsihi feulâikehumul muflihun Bir hasta düşünün Kanser hastası Doktorlar diyorlar ki en ileri evrede bunun çaresi yok. Ölecek. O hastalık onu mezara götürecek. Artık onu toprak tedavi edecek. Ya da başka bir hastalık Allah muhafaza buyursun. Onun tedavisi yok. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Omen yuka shu hanefsihi. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa onlar felaha ulaşmış olurlar." Yani cimrilikten korunmayanları o cimrilik cehenneme götürecek. Onun sonu felaket olacak. O halde zekat verebiliyorsak, sadaka veriyorsak, sadaka bizi koruyacak, nefsimizi koruyacak, cimrilikten müminler kurtulmuş olacaklar. Hud min amwalihin, sadakaten tutahiruhum. Eğer o sadakayı verebilirsek, o sadakayı verince. O sadaka fakirleri temizleyecek. Zenginin arabasına bakınca nefret etmeyecek. Mağazasına, fabrikasına bakınca öfkesi kabarmayacak. ''Ya Rabbi bunlara ver, ver ki onlar da bize versin.'' diyecekler. Osmanlı'da fırının önünde parası olanlar beklerler. Fukara çocukları oraya gelir. Onlar da sıcak pidenin kokusunu alırlar. Onlar da babamızın parası olsaydı, biz de akşam iftarımızı pideyle yapsaydık diye bekleyen çocuklara pide parası dağıtabilmek için zenginler fırınların önüne giderlerdi. Eğer fukaraya zenginler verirlerse, onların kalbindeki öfkeyi, nefreti temizlerler. 3. olarak khudh min amwalihim sadakaten tutahiruhum onlar sadaka vererek mallarını temizlerler ve fi amwalihim lisaili vel mahrum Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki zenginlerin mallarında o fakir olanların isteyenlerin ''İstemekten utananların, hayal edenlerin hakkı var.'' ''Yani eğer malının hakkını veriyorsa, malını temizliyor.'' Temizlenmiş bir mal, temizlenmiş bir yürek, temizlenmiş fukara kalbiyle o toplum diyor ki, Ya Rabbi, sahibi kiram gibi olduk. Şimdi önümüzü, şimdi yolumuzu açar mısın? Vele in yeghallallahu lil kafirin alel mu'minin sebila. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Allah Azze ve Celle kafirlere yol vermeyecek وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Kafirler Müslümanların şehirlerini işgal edemeyecek Onların kadınlarına, kızlarına tecavüz edemeyecek Onların şehirlerini vuramayacaklar Ama ne zaman? Onlar zekat nizamını uygularlarsa, onlar namaz nizamını hayatlarına tatbik ederlerse sahabe yaptılar, Fas'tan Pakistan'a kadar bir devlet kurdular. Ebu Ayub el Ensari Hazretleri İstanbul'a kadar geldi. Yeryüzünün en büyük devletlerini mukavvadan heykel gibi parçaladılar. Hazreti Ömer zamanında yeni doğan çocuklara maaş bağlamıştı. Ömer bin Abdülaziz zamanında zekat verecek fakir fukara bulamıyorlardı. Allah Resulüne dönen bir toplum bütün şubeleriyle ayağa kalkar. Kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyorlar ki: Hasinu emvalakum biz-zeka. Mallarınızı zekatla koruyunuz. ''Dükkanlarınızı, servetlerinizi zekatla koruyun. ecdadımızın sigorta şirketleri yoktu. Osmanlı altı asır en zor coğrafyada o devleti zekatla, sadakayla korudu. Anadolu buğdaylarını Medine'ye, Mekke'ye, Afrika'ya, oradaki aç muzdarip kardeşlerine gönderdi.'' 620 yıl en zor coğrafyada sadakayla ayakta durdu, zekatla mazlumların dualarıyla ayakta durdu. Eğer insanlar zekatlarını vermezlerse ya onun elinden ya evladının elinden o servet çıkacak, ölünce çıkacak ama Allah o malı onun elinden alacak buyuruyor ki Yer ve göklerin sahibi benim, sen yeryüzünde emanetçisin, şimdi dünyaya bakın, son olaylara, son hadiselere bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuştu ki Yet davulun fil Öyle çobanlar gelecek ki, onlar çöllerde gökdelen yapma yarışına girecekler. Gökdelenleri yaptılar ama Afrika'da aç çocuklar vardı. Annelerin kucaklarında çocuklar açlıktan ölürken, onlar eğlence merkezleri kurdular. Şimdi Amerika'nın, küresel eşkıyanın, küresel haydutların, hırsızların oyuncağı oldular. Yerde tuzak kuruyorlar, semada tuzak kuruyorlar. Denizde kuzak kuruyorlar, ey Müslümanlar, aldananlar, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sen devletini, sen gökdeleni, sen servetini, sen petrol kuyularını, göktelenlerle değil, Afrika'daki aç çocukların karnını doyurursan, işte o zaman ülkeni koruyacaksın Allahu Ekber de. Ey Alemi İslam Allahu Ekber de. Ey bir buçuk milyarlık Müslümanlar Allahu Ekber diyelim. Vakimus salat ve zeka. Onun için Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki namaz kılın. Ribi gibi önce Allah'la irtibatınızı kurun. Büyük olan Allah'tır. Ey katar Allahu Ekber de allah Ekber dersen, Allah Amerika'dan büyüktür. Roma'yı yıkan, Bizans'ı yıkan, İran'ı sahabenin elinde yıkan Allah Azze ve Celle, biz sahabe gibi Müslüman olursak, namazlarımızı onlar gibi kılarsak, onlar gibi zekatlarımızı verirsek, Roma'yı yıkan Allah, Firavun'u yok eden Allah, zalimleri hak ile yeksan edecektir. Vakitim salat. Kur'an-ı Kerim oyuncak değil kardeşim. Namaz suret değil, namaz şekil değil. Biz oynamıyoruz. Rabbimize kul olmak için buradayız. Onun için Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Onun için sabahlara kadar ilim talebeleri uyumuyorsunuz. Onun için uyumayacaksınız. Mallarımız, canlarımız, Allahu Ekber diyen Müslümanlar olarak yoluna, davana feda olsun ya Rabbi. وَاقِيمُ السَّلَاوَةُ الزَّكَاءُ Ey Müslümanlar! Eğer namazın hakkını verirsek, Afrika'da, Asya'da mazlumlar, muhacirler. Onlar sizin ekmeğinizi bekliyorlar. Ey körfezdeki aldananlar! Tövbe eder, istiğfar eder, senin yoluna dönüyoruz, yöneliyoruz ya Rabbi dersek. O Bilalleri, Mekke sokaklarında ezilen Bilalleri, Mekke'ye Fatih olarak döndüren Allah Azze ve Celle, Bağdat'ın, Şam'ın, Ezilen, mağdurların, mazlumların, Filistin'in, Muhammed Mürsi'lerin hesabını sormaya bu ümmeti muktedir edecektir. Wa akim ussala, wa atuz zeka. Ramazandayız. Namazımıza bakalım kardeşlerim, zekatımıza bakalım. Neredeyiz? Eğer muhasebede zorlanıyorsanız, bir ezan vakti mezarlığa gidin, en sevdiklerinizin başında. Onların mezarının yanında dünyaya bir daha bakın. Babanızın, oğlunuzun mezarına gidin. Ezan okunurken bir de o mezarlıktan babanızla yaşadıklarınızı hayal ederek, kurduğunuz projeleri düşünerek dünyaya bir de oradan bakın. İşte o zaman hakikati bütün çıplaklığıyla görme erdemine ihsanına nail olacağız.